Bershane FM. Bershane FM. Türk Eradiyona Türk FM. Bershane FM. Bershane FM. Bershane FM. Bershane FM. FM. Bershane FM. Bershane hmm. ber FM.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 Daha birçok kişi ve kurumdan anayasa maddeleri teklifi gelirken en ilginç anayasa maddesi teklifi ise ana muhalefet partisi CHP'den geldi. CHP'nin yeni anayasa teklifi ise nasıl üç kornar bir penaltı ediyor? Üç muhalefet bir iktidar etsin e, şeklinde dinleyiciler. <gülüyor> derim, derim, derim, derim, derim, derim, haber haber haber, haber. Dünya radyosunda, Dünya. radyosunda. Evet. FM, Haberler, o, Haberler. şey, evet, şey Dünya, Haber Haber Haber Haber. Haber. Dünya radyosunda. Perşen FM Haber var <gülüyor> ki Haber mütlak <gülüyor> dinlediniz şey Görüşmek üzere dinleyiciler Dinleyin dinleyiciler Perşen FM, Perşen FM. Dört kere adı FM.